158, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Hudeybiye'ye vardıktan sonra Osman'ı Mekke'ye göndermesi, evet, Peygamber'in Hudeybiye'ye gelmesinden dolayı Kureyşliler dehşete kapıldılar, Resulullah da onlara ashabından bir kişi göndermek istedi, Hazreti Ömer'i Mekke'ye göndermek için yanına çağırdı, Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, ben onlara lanet okuyorum, Beni Kâb kabilesinden de, Hazreti Ömer'in kabilesidir, Mekke'de kimse yoktur ki bana sahip çıksınlar, sen Hazreti Osman'ı gönder, çünkü onun aşireti Mekke'dedir, o senin istediğin gibi onlarla konuşabilir, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber Hazreti Osman'ı çağırdı, onu Kureyş'e gönderdi, onlara de ki biz savaşmak için gelmedik, sadece umre yapmak istiyoruz, ve bir de onları İslam'a davet et diye emretti, ayrıca Hazreti Osman'a, Mekke'deki erkek ve kadın müminlerin yanına gitmesini, onlara yakında Mekke'nin fethedileceğini haber vermesini ve İslam'ın orada serbestçe yaşanmasına az bir zaman kaldığını müjde keseleyerek maneviyatlarını kuvvetlendir, dedi. Ravi der ki, Hazreti Osman, Mekke'ye doğru gitti, Beldeh Mevki'in geldiği zaman Kureyşlilerden bir toplulukla karşılaştı, onlar nereye gittiğini sordular, Hazreti Osman da, Resulullah beni size göndermiştir ki sizi İslam'a davet edeyim ve size haber vereyim ki, biz herhangi bir kimse ile savaşmak üzere gelmiş değiliz, biz umre yapmak üzere gelmişizdir, dedi. Böylece Osman, Resulullah'ın emir buyurduğu şekilde onları davet etti, onlar da, senin sözlerini biz işittik, ihtiyacın neyse onun için git dediler, ve bu esnada Eban bin Said bin As, Amr İbni As'ın yeğenidir, ayağa kalktı, Hazreti Osman'a çok sevgi gösterdi ve atını eğerleyerek Hazreti Osman'ı ata bindirdi ve, Hazreti Osman benim himayemdedir, dedi, kendisi de Hazreti Osman'ın terkisine bindi, böylece Mekke'ye kadar geldiler, sonra Kureyşliler beni kinaneden olan Huza kabilesinden bu değil, bin Verka ile Urf bin Mesud-es Sakafi'yi Hz. Peygamberler'den, Tehmbere gönderdiler.